Saklambaç Evvel zaman içinde uzaklardaki bir krallıkta Melani adında sevimli bir prenses yaşarmış. Melani akıllı ve zeki bir kızmış. Ve oyun oynamayı çok severmiş. En sevdiği oyun saklambaçmış. Melani'nin onun için yapılmış bir kulesi varmış. O kadar yüksekmiş ki olan biten her şeyi görülmüş. Ayrıca hiç kimse ondan saklanamazmış. Kral kızını çok severmiş ama çok akıllı olmasına rağmen kızının fazla çocukça davrandığını düşünürmüş. En kötüsü de kızına evlilik konusunu sorduğunda yaşanmış. Melani, canım, ne zaman kendine bir koca seçeceksin? <Gülüyor> ah baba, bana bunu neden soruyorsun? Evlenmek istemediğimi biliyorsun. Ama hayatım... Baba, ne kadar akıllı olduğumu biliyor musun? Peki, benden daha akıllı birini bulabilir misin? <gülüyor> Zeki olduğunu biliyorum ama bazen çocuk gibi davranıyorsun hayatım. Sen ve şu oyunların, belki de bulmacalardan oluşan bir adamla evlenmelisin. Bulmacalardan oluşan bir adam mı? <gülüyor> ne hoş olurdu. Baba... İşte ilan ediyorum. Saklanma konusunda mükemmel olan bir adamla evleneceğim. Ne? Kiminle evleneceğine saklambaç oyunuyla mı karar vereceksin? Kraliyet üyelerinin oyun için zamanı yoktur. Bu şekilde asla koca bulamayacaksın. Biliyorum. Zaten amacım da bu. Ah. Bundan sonra birçok genç kral ve prens... Evlenme niyetiyle prensesi ziyaret etmiş. Hepsi saklanmanın kolay olacağını düşünmüş. Ama prenses kulesi sayesinde onları daima buluyormuş. Kısa süre sonra prensesle evlenebilecek bir tek prens dahi kalmamış. Melanie çok mutluymuş ama kral değilmiş. Melanie, böyle yapma! Buraya gelen prenslerden biriyle evlen. Koyu kırmızı saçlı olan iyi görünüyor. Balık fıçısına saklanan mı? İmkanı yok. ile evlenmeyi tercih ederim. Heh, evlenmezsin. Sen kurbağayı da reddedersin. Bu arada prensesin tuhaf şartını duyan prens Liam, onunla tanışmak için gidiyormuş. Güçlü ve yakışıklı bir adammış. Bunun yanı sıra çok iyi kalpliymiş. Ah, yardım edin. Lütfen biri beni kurtarsın. Oh, seni küçük zavallı kelebek. İşte oldu. Özgürsün artık. Aa, teşekkür ederim iyi insan. Sonsuza kadar sana minnettar kalacağım. Bu yapabileceğim en doğru şeydi inan bana. Sen çok iyi birisin. Başın ne zaman bir derde girse? Lütfen bana gel. Sana yardım ederim. Şimdi gitmek zorundayım. Görüşürüz. Kelebek uçup gitmiş. Ve prens de yoluna devam etmiş. Atıyla giderken birinin acıyla bağırdığını duymuş. Oh, ayağım. Çok fena acıyor. <gülüyor> Biri. Kim varsa lütfen yardım edin. Liam çalıların üzerinden bakmış ve küçük bir tavşanın ayağının ağacın köklerine sıkıştığını görmüş. Ah zavallı tavşan. Durumu çok kötü. Dur sana yardım edeyim. Liyum tavşanın bacağını nazik bir biçimde kurtarmış. Aa, aa, aa. Ama tavşan... Oh, çok acıyacak, çok acıyacak. Yo, yo, yo, oh. Bitirdin mi? Ah, sonunda. Özgürüm. Yaşasın. Ne kadar güzel. Karşılığını nasıl ödeyebilirim? Nasıl mı? Kendine iyi bak yeter. Çok teşekkür ederim. Sen iyi birisin. Unutma, başın dara düşer de bana ihtiyacın olursa gelip beni ara. Hemen yardım etmeye zıplarım. Şimdilik hoşça kal. Zıplayarak uzaklaşırken Liam'ın yaptığından çok memnunmuş. Liam gülümsemiş ve yoluna devam etmiş. Ormanın sınırına yaklaşırken bir kartal görmüş. Yorgun ve çok da açmış. Liam onun bu haline çok üzülmüş. İyi yolcu. Yanında varsa bana biraz yiyecekler. Bugün kanatlarım uçamayacağım kadar ağır geliyor. Yanında sadece biraz ekmek var. Eğer istersen tamamını yiyebilirsin dostum. Aa, teşekkür ederim. <Gülüyor> nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Kartal kısa sürede ekmeğini bitirmiş ve mutlu görünüyormuş. Beni beslediğin için çok teşekkür ederim. Karşılığında yapabileceğim bir şey var mı? Şu anda bir şeye ihtiyacım yok. Yardım edebildiğim için çok mutluyum. Öyleyse herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır. Sana mutlaka yardım edeceğim. Lüyün başını sallamış ve krallığa doğru yoluna devam etmiş. Kısa süre sonra saraya ulaşmış ve Prenses Melanie'yi görmek için içeri girmiş. Oo bak bir talipli daha. Tanrı'ya şükür ki hala böyleleri var. Ama Melanie Liam'ı gördüğünde çok beğenmiş. Daha önce bu kadar yakışıklı adam görmemiş. Merhabalar Prenses Melanie ve majesteleri. Ben Prens Liam ve buraya Prenses'le evlenme niyetiyle geldim efendim. Gerçekten mi? Deneyen diğer prensler olanı duymadınız mı? Onları duydum majesteleri, duydum. Ama içimden bir ses onlardan iyi olacağımı söylüyor. Sizden saklanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Melanie, Liam'ın kendine güveninden çok etkilenmiş. Peki, öyleyse hemen başlayalım. Git ve sakla. Ama hatırlatmak isterim. Bu krallık geniş olmakla birlikte seni kesinlikle bulacağım. Liam gülümsemiş ve oradan ayrılmış. İşte bu adam. Evleneceğin prens bu adam. Heh, tabii ki de hayır. Onu çok kolay bulacağım. Bu arada prens Liam Kartal'ı bulmaya gitmiş. Prensesin dediği doğruysa yardım istesem iyi olur. Aa, Bay Kartal, Bay Kartal beni duyuyor musunuz? Kartal onu duymuş ve uçarak gelmiş. Merhaba, senin için ne yapabilirim? Prenses Melani'den saklanmak zorundayım. Yardım eder misin bana? Kartal Liam'ı yuvasına taşımış ve onu saklamak için önüne oturmuş. Prenses Melani kulesine çıkmış ve etrafa bakınmış. Liam'ı hiçbir yerde görememiş. Sonunda bir teleskop çıkarmış ve onunla bakmış. Nerede olabilir ki? Sahildeki kayıkların yanında değil. Ormana baktığımda da onu hiç... Bir dakika... Bu o mu? Ve yakından baktığında... Kartalın yuvasından sarkan iki tane bacak görmüş. Nasıl oldu da oraya saklanmayı başardı ve kartal da yanında duruyor. Yanına gitmiş ve onu aşağı çağırmış. Liam, bacaklarını görebiliyorum. Seni buldum. Ah, bu kaybettiğim anlamına mı geliyor? Bak, çok güzel bir saklanma yeri bulmuşsun ve seni arayıp bulmam çok zaman aldı. Yani sana bir şans daha vereceğim. Liam başka bir saklanma yeri bulmak için uzaklaşmış. Bu sefer tavşanı çağıracağım. Bay tavşan, duyuyor musun? Yardımın lazım. <gülüyor> i̇şte geldin. Zıp zıdı zıp. Benden ne istiyorsun? Lütfen prensesten saklanmama yardım et. Yakında beni arayacak. <gülüyor> Başarısızlığa mahkum bir prens daha. Ne kadar komik. Aa hayır ben bunu kazanacağım. Lütfen yardım et bana. Peki ya tamam. Senin için yere delik kazacağım. Oraya saklanmalısın. Ve kısa süre sonra tavşan yere Liam'ın sığabileceği derinlikte bir delik kazmış. Sadece saçının ucu birazcık görünüyormuş. Üstüne biraz çiçek koyarsam saçların kırmızı çalılar gibi görünür. Evet ben gidiyorum. Umarım oyunu kazanırsın. <gülüyor> Kulesine çıkan Prenses Melanie, Prens Liam'ı arıyormuş. Ve yine uzun süre aramasına rağmen onu bulamamış. Ah, yine mi? Bütün ağaçlara baktım ve hiçbirinde yoktu. Acaba nerede olabilir? Hmm, bu da ne böyle? Ne tuhaf bir kırmızı çalı bu. Bir dakika. Olabilir mi? Kuleden çıkmış ve kısa süre sonra Liam'ın yanına gelmiş. Küçük kırmızı çalı, lütfen oradan çıkar mısın? Seni yine buldum. <gülüyor> oh. Yine... Çok iyi saklanmışsın. Biliyor musun, bu kez de bu kadar iyi saklandığın için sana son bir şans daha vereceğim. Ama başka olmayacak. Ve yine başka bir yer aramak için ayrılmış. Ah, şimdi ne yapacağım? Saklanacak başka bir yer bilmiyorum. Ah, merhaba, bana yardım eden adamsın. Ne oldu sana? Neden bu kadar endişelisin? Liam küçük kelebeğe her şeyi anlatmış. Sana yardım etmeme izin ver. Aslında ben bu ormanın muhafızıyım. Şimdi sana iyi bir şey vereceğim. Bu meyveyi ye ve istediğin her neyse ona dönüşebilirsin. Ve Liam meyveyi ağzına atmış. Bir saniye içinde bir kurbağaya dönüşmüş. İğrenç. Gerçekten de buna mı dönüşmek istedin? Bu durumda prenses seni hiç sevmeyecek. Şey, o meyveye küçük bir büyü yapmıştım. Prenses, pes ediyorum der demez, tekrar insan şekline bürüneceksin. İşte bu inanılmaz! Hemen prensese gitmeliyim, beni asla tanıyamaz. <gülüyor> bu sırada kulede Melanie hiç durmadan prens mi arıyormuş. Her yere bakmış ama onu bir türlü bulamamış. Ah, ne yapmalıyım? Hiçbir yerde yok. Denizde yok, ormanda da yok, kalenin yakınlarında da yok. Her yere baktım. Bırak! <gülüyor> Bir kurbağa, git buradan. Prensimi arıyorum. Seni değil. Liam buna gülmeye başlamış. <gülüyor> ne kadar komik. Ben olduğumu gerçekten de bilmiyor. <gülüyor> Melanie aramaya devam etmiş. Sonunda dışarı çıkıp bizzat aramaya karar vermiş. Bütün ağaçların arkasına, bütün deliklerin içine ve hatta gölcüklerin içine bile bakmış. Ama nereye bakarsa baksın onu bulamamış. Ah! Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Belki bir kuşa dönüşüp uçup gitmiştir. Bırak! Ah, sen niye buradasın? Beni her yerde takip ediyorsun. Git hadi. Berek. Ah, belki de seninle evlenmeliyim. Ne de olsa babama sonunda bir ile evleneceğimi söylemiştim. Pes ediyorum. Ve tam o anda Liam tekrar insan şekline bürünmüş. Merhaba prenses. Sen, sen. <gülüyor> Kurbağa sen miydin? Ama bu nasıl? <gülüyor> bu benim sırrım işte. Ama şu an ben kazandım, değil mi? Bunca zaman benimleydin ve ben bilmiyordum. <gülüyor> evet, sen kazandın. Kazandığına sevindiğimi söyleyebilir miyim? Ben de seninle evlenmek istiyorum. En şanslı erkek değil miyim? Söyler misin? Ertesi gün prenses Melanie ile prensliyim mutlu bir şekilde evlenmişler. Kral da gerçekten çok memnunmuş. Oo. Oh. Bundan daha mutlu olamazdım. <gülüyor> Aa, ve tavşan, kartal ve kelebek de nikah için kraliyet konukları arasındaymış. Liam, Melanie'ye nasıl kazandığını anlatmış. Neyse ki Melanie bu duruma kızmamış ve üçünü de nikaha çağırmış. Pekala, sanırım artık konuşmayı bırakıp yemeğimi tadını çıkartmalıyım. Hoşçakalın.